ömürde bir defa 3 ayları tam olarak oruç tutmak gerekir ya da çok faziletlidir diyorlar. Peygamberimizin böyle bir hadisi şerifi veya bir uygulaması var mıdır? Hayır. Yani 3 ayları e, 30-60-90 gün. Hı hı. Peygamberimizin e, bu kadar süreyle oruç tutuyla ilgili hiçbir hadisi şerifi yok. Ancak e, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara nispetle ve özellikle Şaban ayında daha çok oruç tuttuğu olmuştur ama e, yani Recep ayının tamamını Şaban ayının tamamını zaten Ramazan ayı, oruç ayı e, tuttuğu ile ilgili bir yani Ramazan ayını tutuyor da Recep Şabanla ile ilgili yok Recep Şaban'ın tamamını tuttuğu ile ilgili bir e, hadis-i şerif yoktur. Peygamberimizin bir uygulaması yok tutun diye de bir e, hadis-i şerif yoktur e, tutarsak faziletli midir? Elbette faziletlidir. Yani e, tutarsak güzel olur ama perhembemiz pazartesi perşembe günleri oruç tutmuş yani en azından yani bu iki ay içerisinde hı hı. ramazan ayını gelinceye kadar eğer tutabilirsek olmasa, pazartesi perşembeleri oruç tutalım yani iki ayı da tutmak istiyorsa tutabilir mi? evet tutabilir bir sakıncası var mı? hayır sakıncası yok tutarsa sevap kazanır mı? elbette kazanır ama tutulması gerekir dediğimiz veya zaman yok. veya işte bu sünnettir perhembemiz tutmuştur Bizim de tutmaması, tutmamızı istemiştir dersek doğru söylemiş olmayız. Yani doğru bilgi vermiş olmayız.